Merhaba, su hoş geldiniz. Ben Akgün Ben Nuran Yüce. Birkaç programdır Türkiye'nin büyük şehirlerinde yükselen şebeke suyu fiyatlarını konuşuyoruz. Ee, tahmin ettiğiniz gibi, gördüğünüz gibi. Geçtiğimiz programlarda İstanbul'dan bahsettik. Bursa'dan, Ankara'dan, İzmir belediyelerinin su fiyatlarının e, ve faturalarının nasıl arttığını, yükseldiğini inceledik ve... Sadece su birim fiyatları artmıyor aslında ek vergiler ve maliyet unsurlarıyla da bu su faturaları artıyor demiştik. Evet şimdi bu yılın başında daha doğrusu her yılın sonunda bir sonraki yılın askeri e, ücret miktarı açıklanır. Ve bu yıl içerisinde de işte e, büyük bir zam oranı yapıldığı e, söylendi. İşte net 2015'in sonunda hı hı. 1000 TL idi. E, i̇şte Ocak'tan itibaren de 1300 TL'ye yükseldi ...yükselecek açıklaması yapıldı. Evet. Ama görünen o ki... ...muhtelif kalemlere gelen zam... ...bu vaat edilen... ...söylenen... ...300 liralık artışı... ...fazlasıyla... ...geri alacak gözüküyor. Evet. İşte Akgün'ün de az önce söylediği gibi... ...ve bizim daha önceki programlarımızda... ...dile getirdiğimiz gibi... ...büyük şehirlerde su fiyatları... ...hızlı bir biçimde artıyor. Ayrıca... Bütün büyükşehir belediyelerinin benimsediği tam maliyet e, hesaplama yöntemi e, nedeniyle faturalara eklenen atık su bedeli, e, atık, e, katı atık toplama, katı bedeli, atık toplama bedeli, bertaraf <gülüyor> ayrı, bedeli ayrı. ve bunların her biri için alınan KDV miktarları evet, ile birlikte e kadar. faturaları e, kabartan kalemlerin sayısı da artıyor. Evet. Şimdi Bursa'ya baktığımız zaman bizim daha önceki programlardan şöyle çok kısa özet geçecek olursak. Su kullanım bedeli dışında bakım bedeli var. Atık su bedeli, katı atık toplama bedeli, katı atık bertaraf falan gibi böyle çok çeşitli kalemler var. Bunların bir de KDV'leri var. BUSKI ayrıca su altyapı hizmetlerini iyileştirme çalışmaları yaptığı zaman bütün masrafları kullanıcılardan da geri alıyor. Hatta birkaç ay önce. ...su faturalarının 540 TL'ye kadar çıktığına şahit olundu ve bu medyaya da yansımıştı. Evet yani son bu hafta içerisinde yine Buski tarafından Hı -hı. yansıyan bir haber var. Daha doğrusu Buski'ye ilişkin karşı bir itiraz söz konusu. Büyükşehir olması nedeniyle köylerde abonelikler yapılıyor. Bazı köyler daha doğrusu Büyükşehir'in kapsamına dahil ediliyor ve bu arada iki yıl içerisinde işte fatura gelmeyeceği söyleniyor yeni dahil olan köylere e, tonunu 26 kuruş olacağı söylenmiş e, ama tam tersi uygulanmış 5 ay sonrasında Aha. bir fatura gelmiş köylerin eline ve ton birim fiyatı da 1.26 lira hesaplanmış ve bunun üzerine de ciddi bir biçimde köylerden itiraz geliyor bunun Su bedelleriyle Bunun, biz evet. nasıl geçimlik tarım ya da geçimlik hayvancılık, hayvancılık yapacağız yani. diye soruyorlar. Evet İstanbul'da yine suyun fiyatı her ay artıyor ama tabii bazen ufak düşüşler de olabiliyor. Yalnız yıllar arasında baktığımızda her sene suyun fiyatının arttığını görüyoruz. Bunu da söyleyebiliriz. Evet, Ankara malumunuz e, her zaman e, artan su fiyatları ile ve e, ek vergilerle gündemde olan bir e, şehir. Aynı şekilde İzmir. E, İzmir'de geçen e, haftalarda dile getirmiştik. Kullandığım İzmirlilerin kullandığı sudan e, daha fazla atık su bedeli faturaya yansıtırmış durumda ve e, kullanılan suyun 3 katı fatura ödüyor İzmirliler. Evet yine son bir haber olarak da Antalya'ya geçmeden önce e, Manisa'da biliyorsunuz daha önceden de ön ödemeli su sayaçları ile gündeme gelmişti. E, 176 liralık su faturası ödemek e, zorunda kalan insanlar olmuş. Bunun sebebi de su borularının onarım bedeli. Bu tamir ücreti altında su faturalarına yansımış. Aslında yansınmış. yol çalışması yapılırken su borusu evet, patlamış. E, su borusunu tamir etme e, bedeli o mahalle sakinlerine. Yansıtılmış. Yani, evet, bir Olduğu faturada 76 lira e, onarım maliyeti adı altında gelen bir miktar söz konusu ve buna ilişkin olarak bir işçinin açtığı dava olduğunu da biliyoruz. Evet evet. Antalya'ya gelelim artık, artık. Antalya'ya gelelim kolunuzu daha fazla bekletmeyelim. Ee, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Aralık ayında önerdiği bir tarife vardı 2000 yani Kardemi hariç e, 2.26 liradan 2.44 liraya yükseltilmiş oldu suyu metreküp birim fiyatı. bu konutlar için, meskenler için geçerli. Yine yeni tarifelerde Antalya'ya e, suya yüzde sekiz oranında zam yapılmış oluyor. Kent merkezindeki konutlar için bu böyle. İş yerlerinde ise 3.56'dan 3.85'e yükseltildi ve bir metreküp suya 3.50 ödeyen oteller için zam öngörülmemiş 25 odayı geçmeyen pansiyonlara otellere bunlar da ise başka bir tarife yer alıyor. Şimdi evet. Bu kısma geçmeden önce bir konumuz olacak. Antalya'dan Hı -hı. E, asıl olarak e, Akgün'ün şimdi aktardığı verileri de onun yazısından e, edindik. E, daha detaylı bize anlatır zaten. Ama ondan önce Antalya'ya ilişkin şunu söylemek önemli herhalde. E, hafızalarımız da var çünkü Antalya 1996-2007 yılları arasında su hizmetlerinin özelleştirilmesini bir sözleşmeyle bağlayan bir şehir. Sözleşme 2007'ye kadar devam etmedi. 2002'de hmm. sona erdi. Ama 1996-2002 e, yılları arasında özelleşmesi nedeniyle su hizmetlerinin su fiyatları %600 oranında arttı. 6 senede 6 yani. senede. Son 10 hmm. yıl içerisinde de %226 oranında arttı. O da az değil tabi ama birlikte çok daha muazzam bir artış olmuş. Evet, evet daha fazla bekletmeyelim. Şimdi konuğumuz kusura var. Kusura bakmayın. Ee, telefonun öteki ucunda Antalya'dan gazeteci Abdullah Yalçın. Merhaba Abdullah Bey. Hoş geldiniz. Merhaba beyefendi. Sizi biraz beklettik kusura, kusura, bakmayın. kusura bakmayın ama bu girişi de yapmak önemli. Çünkü hani sadece Antalya meselesi değil. Ee, bütün Türkiye'de bu yaşanıyor. Bu suların pahalanması ve ek vergiler maliyet unsurlarının eklenmesi gibi Antalya'da neler oluyor bize biraz anlatabilir misiniz Antalyada Türkiye'nin genel... diğer illerinde olduğu gibi her yıl her yıl su fiyatlarına zam yapılıyor tabi su zam yapılırken biliyorsunuz su insan hakkıdır insanın temel ihtiyaç maddesi sadece insanlar için değil tüm canlılar için bu hak vardır bu zamlar yapılırken su kullanıcılarını Müşteri gibi, piyasacı gibi, tüketici gibi e, görerek zam yapıldığı için e, sıkıntı oradan kaynaklanıyor bence. Evet. Sizin de söylediğimiz gibi %8'e varan bir e, zam yapıldı e, Aralık ayında e, Asat Genel Kurulu tarafından. E, bu zam bir ürlüğe girdi. E, şimdi şöyle bir şey söyleyebilirim. E, Antalya diğer kentlerden biraz daha farklı bir konuma geldi bu yolu itibariyle. Hı hı. biliyorsunuz 6.360 sayılı büyükşehir yasası e, yürürlüğe girince Antalya bütün şehir kapsamına girdi. Hı hı. Su, fiyatları, su fiyatları her yerde farklılaştı. Hı hı. Yani Antalya önceden e, kent merkezinde 5 merkez ilçeydi herkes aynı su fiyatını söylerdi. Sizin söylediğiniz gibi metreküpü 2 lira 20, 26 kuruştu iş yerlerinde 3 lira 56 kuruştu evet. şimdi bunlar zamlandı ama tabii diğer e, ilçelerde merkez ilçe olunca fiyatlar o kadar değişti ki kademeli geçişler oluştu ne bileyim köylü çiftçi bundan ciddi zarar görmeye başladı ya yani çok farklı onları detaylandıririm ben size sorduğunuz zaman anlatırım onlar nasıl ya ama dediğim gibi Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi su zamlı yapılıyor ama su sadece zamla kaynaklı değil su dünyanın sorunu biliyorsunuz evet, yani de. sanayi devriminden sonra 1950 yıllardan sonra daha nasıl aşırı nüfus artışıyla Kentleşme, evet, su kaynakları aşırı kullanmaya başlandı. Bütün ee, değerli o zamanlar bilemedik, barajlar yapamadık. Ee, Yeraltı su kaynaklarını e, hep kullanmaya başladık. Zaten su zamlılığında e, da sorun sorunu oradan kaynaklanıyor. Yeraltı su kaynaklarını kullanmaktan. Hmm. Ee, ben sizin daha önceki programlarınızda dinlemiştim. Ee, maliyet artışları ile ilgili biraz önce siz de söylediniz. Evet. E, maliyet artışları ne yazık ki ülkemizde ya da ben Antalya lokal olarak söyleyeyim, e, elektrik gücüyle e, yer altından su e, çekiyoruz. Evet. Ve elektrik gücüyle e, suyu pompalıyoruz. En büyük maliyet elektrik. Hı hı. E, bir de şöyle bir şey var tabii, e, neden, gerekçe neden bu kadar zaman gerektiğini neden? E, şimdi... E, İSKİ yasası biliyorsunuz e, e, 1982'de çıkartılan İSKİ kanunu kapsamında ASAT böyle yönetiliyor. Hı hı. E, şimdi bu ASAT'ın tek e, gelir kaynağı içme su faturaları. Evet. E peki ASAT ne yapıyor? Ya da İstanbul'da iski diyelim. ASAT hı hı. ne yapıyor? ASAT e, abonelerine su, e, su temin etmeni, su göndermenin dışında kanalizasyon yapıyor. içme suyu hattı, vor döşüyor. Yağmur suyu, draniyajları yatıyor. Boruları değiştiriyor. E, Tabi tek gelir kaynağı bu olunca gerekçi olarak da bunu gösteriyor. Yani Hı. maliyetimiz arttı. Hı -hı. Da arttı. Bu yılki yüzde sekizlik zam, yüksek bir zam oldu aslında. E, zam ise e, bütün şehir kapsamasından kaynaklandı. Antalya e, sizin de bildiğiniz gibi 640 kilometre sahil fazla olan 20 Hı -hı. bin metrekare yüz ölçümü olan bir kent. Evet. Bütün şehir olunca büyük şehir mücadele alanına bağlandı. Yani 640 kilometreyi tek bir noktadan yönetiyorsunuz. Evet. Alt yapınız Hı -hı. yeterli değil. Dolayısıyla e, maliyet ciddi anlamda arttı. Şimdi e, tarifleri geçişler oldu. Size bir örnek vereyim. Çok vahim bir örnektir. E, Antalya'nın coğrafi açısından baktığınız zaman e, Torosları e, görürsünüz. Beydağlarını görürsünüz. Evet. Boros ve Beydal'ların tepelerinde dağ köyleri vardır. Şimdi bu dağ köylerinde yaşayan köylülerimiz genelde hayvancılık yaparlar. Burada su kullanımı 3 aylık e, faturalandırılacak bende. 3 aylık? 3 yani, aylık evet. Yani hiçbir yerde görülmemiş bir şeydir. Yani e, memur 3 aydan 3 gidecek fatura tahsis edecek. Ya da 3 aydan 3 gidecek saatteki kullanım miktarını yazacak. Evet. E, bazı yerlerde 2 aylık kullanım. Yani Diyor ki 1 metre küp suyla 75 metreküp mesela Alanya'nın köylerini söyleyelim. Tabii bir de şunu da parantezinde söyleyeyim. Bütün şehir olunca köy diye bir tanım kalmadı. Evet. Köy tüzeltişilikleri kalktı. Hepsi mahalle oldu. Hı hı. Hepsi mahalle oldu. Mesela bir örnek vereyim. Alanya'nın e, geçmişte e, köyü şimdiki'nin adıyla mahallesi 1 metre 75 metreküp su kullanımı 0.44 lira Evet. 0.44. 44 kuruş yani. 76 metre üzeri 1 lira 77 kuruş. O, Bu meskenlerde aynı. Ve hı. aynı zamanda bahçe ve serat e, sulamasında da aynı. E şimdi hı. buradaki insanlar bahçesini serasını sulamayacak mı? Hı hı. Bu e, Hayvanlarını 4. sulamayacak mı? Yetiş yetiştir yetiştirmeyecek hı. mi? Evet. Yani böyle bir şey olabilir mi? Bir de Abdullah yani. Bey 3 ayda bir e, gitmesi durumunda 75 metre e, küpü geçme ihtimali de yüksek. O zaman 1.77'den mi hesaplanıyor? E, e, tabii 1.77'den hesaplanacak. Yani 3 ayda e, toptan para alınacak. Yani ne ne demek istiyor burada idare? Yani bütün şehir yasasına geçtik. Benim o kadar çok memurum yok. Elemanım yok. Ben hı. o daireyi gönderemem. Göndere, sürekli, ay, her ay eleman gönderemem. Bir aydan mı şehre gönderirim? Siz de 3 aydan mı şehre? Ona göre suyunuzu kullanın. Yüksek tarif edin. <gülüyor> evet. yani ee, hiçbir e, dağ köyleri 0.44'ten fatura ödeyeceğini tahmin etmiyorum. Hepsi 1.77 üzerinden çünkü üç, üç ayı tutun ve bahçe ve serap e, sulamaları da dahil Bahçe ve serap e, kullanımları dahil. Hı -hı. Yani bazı yerlerde bu daha değişik. Daha farklı e, bazı köylerde ilçe ilçe değişiyor. Antalya'da yani biraz daha e, çok farklı şey var. Dediğim gibi en e, maliyeti elektrik, e, elektrik maliyeti. E, ben şöyle bir öneri getirmiştim e, idareye, e, yazılarımda bahsetmiştim. Biliyorsunuz bu akarsularımızda, derelerimizde bu hidroelektrik santrali hesaplarla danmıştır. E, kuyulardan çekilen suların e, suların elektrik gücüyle çekiyorsak dedim, çünkü yüksek debiyle çekiliyor. Kuyuların içine hidroelektrik santrali yapalım dedim. Kendi kendi e, üretti, Elektrik maliyetinin düşünün. Su öneri e, e, sıcak bakılmıştı ama ne oldu bilmiyorum. E, öyle kaldı. Bizim bürokrasimiz ne yazık ki yapılan öneriyle kalıyor. Antalya e, durum böyle. E, ciddi anlamda e, bir e, sıkıntı var. Tabi bunun e, fiyatların üzerine 8de sabit kalınmıyor. Yani bundan KDV alınıyor, çevre temizlik evet. vergesi alınıyor, evet. su bedel alınıyor, bakım ücretleri var. Söylediğimiz söylediğiniz gibi katarlık bir taraf bedelleri var. Bunları da alt alta topladığınız zaman ciddi bir rakam ortaya çıkıyor. Ede bir de e, e, kademeli geçiş olduğu zaman rakam e, çok yüksek e, gelebiliyor. Yani şimdi düşünelim şöyle bir şey söyleyeyim ben. Size, Antalya merkezden örnek vereyim. E, Antalya merkezde siz de söylemiştiniz 226'dan 244'e çıktım etkenlerde. eskenlerde Bir dört e, kişilik ailenin aslında alabileceği 44'e baktığınız zaman e, 10 metreküp sudur. Evet. Ayrı kullanımı, dört kişilik ailenin. Ama bu Avrupa Birliği kriterleri. Hı hı. E, bizde bizim e, Müslümanlığımızdan e, gelen bir şeydir. Temizlik imandan gelir deriz. Biz suyu daha fazla kullanırız. Yani Avrupa Birliği, sadece idare İstanbul yaparken bu şekilde... Aslında İstanbul'un da ortalaması on metreküp e, Abdullah Bey, onu söyleyeyim size. <gülüyor> Biz burada artık... E, <gülüyor> İstanbul'un suyu de, çok fazla değil. O yüzden İstanbul'un da ortalaması mesela 10 metreküp onun hesaplarını yaptığımız için oradan denk gelmişken söyleyelim dedik. İşte, işte Gerekiyi öyle söylüyorlar ama bizde öyle hmm. değil. Özellikle Antalya gibi turistik. Ama demektir, tabii daha, demektir, daha sıcak demektir. yer tabii. Yaz hmm. ya sezonu ne yazık ki 10 metreküp değil 50 metreküp e, e, su kullanımı durumu söz konusu olabilir. Olabiliyor yani, yani kampanyadan maksimum ondan biz de bahsediyorsunuz. Özel gün konuşmuştuk kampanyadan hmm. bahsetmiştiniz. Belli bir e, su bedeli e, alınmasın ondan sonra alınsın diye. Madem Temel ihtiyaçlara yetişecek tam. kadar miktarı. Hı -hı. Hı -hı, yetecek kadar. Yani yetecek kadar dediğimiz nedir? Madem e, Avrupa Birliği kriterleri ön plana tutuyorlar 4 kişilik ailenin su kullanımı 10 metreküp. O zaman 10 metreküp kadar olan maliyeti e, almasınlar. 10 metreküp geçtikten sonra 2 lira yerine 5 lira yapsınlar o zaman. Ya da 4 lira yapsınlar. Evet. Böylece. İnsanlar da bir... e, suyu idareli kullansın. Bunu yapsınlar o zaman. E çünkü su temel ihtiyaç maddesi. Suyun olduğu yerde hayat vardı. Suyun olduğu yerde yaşam yoktur. Bütün canlılar için geçerli bu. Yani su yoksa yaşam yok demektir. Bir hmm. e kaldı ki dünyada, dünyada e, ileride yaşayacak, yaşanacak savaşlar büyük bir ihtimalle suyla e, e, su için yaşanacak. Yani bu suyun önemine hmm. e, e, vurgu yapamıyoruz. Ama dediğim gibi e, piyasacı gözüyle bakıyorlar idareler. Evet, tabii. Yani... Evet. Piyata Aslında gözüyle bakıyorlar tüketici bunlar diyor. Bu tüketici diyor, diyor, müşteri yani, diyor zaten. Evet, doğru diyorsunuz. Yani bunlar bizim müşterimiz. Öyle veya böyle, ben bu, bu benim suyumu almak zorundadır diyor. Başka evet. seçeneği de yok. Evet. Böyle böyle bastığınız zaman e, ciddi sorun ortaya çıkmış oluyor. E, hı -hı. Damacanalar Antalya'da çok meşhur. İnsanlar evet, onu soracaktım. Musluktan su içebiliyor mu bütün Antalyalılar? E, her yerde değil. Kimseyi görmez. Klorlama yapılan, klorlama yapılan ve yakın yerlerde su gerçekten kokuyor. Ama Hı. klorlamanın uzak olduğu yerlerde, yani klorlama dağılıyor artık. Orlarda evet içilebiliyor ama genele baktığınız zaman damacana su bütün evlerde var Antalya'da. Yani onda düşünün. Yani bir 19 19 litre. Eee 19 litre. 19 litre. Evet, 19 evet, litre. Hı. Ortalaması 8 ile 10 lira arasında falan değişiyor. E, hı hı. şeyin. E, yani e, yaklaşık bir 20, 20 liraya yakın da insanlar bize damacana suyu parası veriyor 4 kişilik aile olarak şimdi. Yani. Da, daha fazla daha, daha fazladır. Daha yani fazla. içme yani suyunuzu eğer damacana'dan e, karşılıyorsanız günlük 2 litre gibi bir hesaplamadan gidecek olursak kişi başına Hı -hı. Ee, 140, evet, evet, 240 240 litre falan gidiyor. falan gidiyor ayda. O da Hı -hı. yaklaşık 13 damacana'ya denk geliyor. Evet. O Artık da 100 lirayı bahsettir. geçiyor onu söyleyelim yani. <gülüyor> onu da hesabını <gülüyor> yaptık Abdullah Kullanıma, kullanıma tabi, Yani normal bir insanın e, su tüketimi günlük 2 litre olması gerekiyor. ama tabii hangi birimiz yapıyoruz. Hı -hı. O da daha çok içen de var, da. daha az içen de var tabii. <gülüyor> yani evet. onun için e, yani daha az su kullanıyoruz. E, es, eskiden e, Antalya'da ben biliyorum. Yani kendimden söyleyeyim her gün dış yapardım. Her gün dış yapamıyorum. Evet. Her gün yapamıyorum yani dış. Yani e, geçtiğimiz ay bana ben yan, yalnız yaşayan bir insanım 65 lira su parası geldi. 21 ton su evet, Bir kişiye yani 65 lira su parası geldi. Gerçekten evet, 21 çok. To, 21 Hı. ton su kullanmışım. Evet ama çok kullanmışsınız. <gülüyor> <gülüyor> İkinci kademeye geçmişsiniz galiba. İkinci kademe kademeli şu anda değil mi Antalya'da? Yok kademe Aslında yok mu? Antalya merkezde ikinci kademe yok. Ha, tamam. ee, Hı. 2. kademe e, şeyler de var. Antalya merkeze bağlı işte orman köyleri. Evet. Yani mahalleye dönüşen köyler de var. 1 ile 25 metrelik parsel 25 25'e üzeri var. İlçelerde bazı ilçelerde var. Her ilçede yok. Mesela Alanya ilçesinde biraz önce söyledim. 1 ile 75 metrekare ve 75 metrekare evet. üzeri var. Ondan sonra e, işte Finike, Kumluca... Taraflarında yok. Maravgat, Kaçterik, gün e, Gündoğmuş İbrad'ı o tarafta diyor Kemer de var. Genel kemerde e, ciddi bir kademeli geçiş. Bu, bu bahsettiğim kademeli geçişlerin hepsinde de bahçe taraf <gülüyor> sulamaları dahil. Tabii Hı -hı, onları da kapsıyor. Hı -hı. Hepsinde e, dahil. Evet. Yani meslenlerde de dahil, bahçe sulamada dahil. Sadece resmi yerlerde, iş yerlerinde, inşaatlarda, hayırsever dernek vakıflarda yani bir de umumi e, tuvaletler de geçerli değil. Onun dışında her yerde geçerli. Yani suyu bu kullanılması gereken yerlerde kademeli geçiş var. Evet. Kademeli geçiş var. Bu ya da daha, daha doğrusu suya daha fazla ihtiyaç duyulan yerlerde kademeli geçiş var evet. diyebiliriz. Aslında sizin söyleminizden de ortaya çıkıyor. E, su tem, e, bir e, ihtiyaç maddesi değil. Yaşamın olmazsa olması. Ama bütün büyük şehir belediyelerini Uyguladığı yöntemler şu anda tamamen piyasa merkezi olduğu için e, su kullanıcılarını müşteri olarak görmek ve bütün maliyet unsurlarını e, burada ve ne kârı. su ve karı e, müşteriye yansıtmak Hı -hı. üzerine kurulu bir sistem var. Oysa suyu hem tasarruflu kullanma bu sayede su varlıklarını korumaya hizmet eden bir adım atma hem de suyun temel bir insan hakkını Hı -hı. kabul ettiğini, dinini ifade eden e, uygulamalar geliştirilebilir. Tarifelen kademeli e, ödeme bunlardan bir tanesi, Ta, kademeli tarifelendirme bunlardan bir tanesi. Temel ihtiyaçlara yetecek miktarda suyun ücretsiz olması bu hem su tasarrufunu sağlar ve daha fazla kullanımı bunun aşılması durumunda e, ücretlendirilmesi e, bir yöntemdir. Az önce söylediğiniz elektrik maliyetleri çok yüksek. Örneğin bu elektrik piyasasının özelleştirilmesinden bağlantılı bir unsur. E, belediyelere e, elektrik e, su hizmetleri için e, verilen elektriğin e, tarifesi ücretsiz düşürülebilir. Ya da yani. evet, evet ücretsiz olabilir. Hı hı. Bunlar hep maliyet unsurlarının düşürücü şeyler. Şimdi mesela özel sektör siz de söylüyorsunuz yani özel sektör... E, Bırakın ücretsiz fiyat indirimi bile belediyelere öyle yani bir şey olmuyor. Yani. Özellikle sonunda. yani şimdi tabii bir, e, devlet ya da işte e, aktörler, yerel yönetimler e, ne için vardır? Önce onu bir Hı -hı. E, koymak lazım. Evet temel Önce sorunumuz bu vardır? büyük ihtimalle. Vatandaşı için vardır. Vatandaşın olmadığı yerde devlet olmaz. Hı -hı. Aktörler olmaz. Yerel yönetimler olmaz. Hı -hı. E, yani o açıdan bakacaksınız. Devletler, devletler, İnsanların sağlıklı, huzurlu yaşayabilmeleri için üzerinden geleni yaparlar. O devletleri yöneten insanlar, yerel yönetimleri yöneten insanlar da bu Hı. görüşte hizmet etmek zorundadır. Tabii. Eğer su Aynen. su insan hakkıysa sudan kar yapılmaması lazımdır. Evet. Sudan kar yapılmaması lazım. Maliyet hesabı yaparsın ve senin görevin o maliyeti en az en aza nasıl indirebilmektir. Evet. Aynen. Yani, Aynen doğru diyorsunuz. Yani o, maliyeti düşürmektir. Sen maliyeti düşüremiyorum. Maliyetim artıyor. İşte onun için ben atık su bedenini alacağım. Katı atık per taraf bedenini alacağım. İşte geleceğim bakımını yapacağım. İşte biraz önce siz de yayına başlarken söylediniz. Ee, boru patlamış borunun para, parasını o mahalledeki insanlardan, abonelerden evet. alıyorlar diye. Hı hı, yani bunları da. yapmayacak. Bunları istemeyecek. Devlet bu bu arttırma. çözüm değil yani bu bu herkesin yapabileceği nitelikte işler evet. ee, bunlar çözüm diye bize anlatılmaya Kamu çalışılıyor de değil bu artık yani yani. evet her de e, şimdi devlet de niye sudan KDV alıyor? Evet. Yani Fransa'dan e, sıfır KDV alınırken sudan niye KDV alınıyor? Eğer temel Tabii. ihtiyaç maddesi ise niye alınıyor? Günümüzde artık elektrik de temel ihtiyaç maddesi, niye elektrik özelleştiriliyor? geçmişte sizde yayınca söyledi. sadece su ile ilgili de, değil tabi Antalya'da evet, Antalya su özelleştirilmişti evet Ve %600 evet. oranında bir pahalanma söz konusu 6 sene sence içinde sence. olağanüstü bir şey bu yani çok, çok olağanüstü bir şeydi yani evet. eğer temel ihtiyaç maddeler üzerinden konuşuyorsak insan haklarından konuşuyorsa, bu için sadece su değil elektrik de aynı şekilde sadece insanlar için de değil evet tabi tüm canlılar tüm için yaşayan tüm canlılar yani bunda Evet, akarsularımızı derelerimizi düşünmemiz lazım. Oradaki bitkilerimizi, oradaki balıklarımızı, canlılarımızı, böceklerimizi düşünmemiz lazım. Yani evet. bu hidroelektrik santrali adı altında bana göre o sadece bir isimdir. Hep bana göre bir isimdir. Bu ileride da bitirdiler yani 40 mesela. 40 yılında, 49 evet. yılında birilerinin o denenin o akarsunu sahibi olması üzere önündedir. Evet. Yani ben yazılarında da bunu söylüyorum. Evet. Yani, e, Sizin e, yazılarınızı e, takip, e, takip ediyoruz zaten Abdullah Bey. Yalnız programımızın da sonuna geldik maalesef. Evet. <gülüyor> Biz sohbetimize çok, belki çok daha çok sonra güzel. devam ederiz. Ben, çok teşekkür ediyoruz teşekkür katıldığınız teşekkür için. Ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Değerli bilgiler e, verdiniz de. bize Merkez, Antalya ile ilgili. Evet, e, Su Hakkı'nda bu haftalık bu kadar diyelim. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Su Hakkı Kar için değil, yaşam için su.